İmkan aleminden de geç, alemi bırak da kendi kendine bir alem ol. İşte evvela kendi varlığının yokluğunu idrak edip ondan geçecek, ondan sonra alem diye bir varlığın olmadığını idrak edip ondan da geçecek. İmkan alemin dediği mümkünat yani değişme üzere olan alemin. Onları bırak da. Kendi varlığını idrak et. Kendi varlığı zaten işte bu alemin gerçeklüsü. Sen alem ol demesi, alemde kendini bul. Her baktığın varlıkta kendi yaşantının mevcut olduğunu anlar. Çünkü tek ruhsa bu alem, değil mi? Tek varlıksa, tek bedense, tevhid etmekte. Bunlar için uğraş, tevhid edeceğiz, birleceğiz, işte birlemek bu. Yoksa ötede bir Allah var, başka Allahlar yok. O Allah'a tapınacak da, diğer putlara tapılmayacak demekti, temin etme. Bu avamın tevhididir. En basit düzeyde olan, ilkel idrakli olan varlıkların idrakidir. Gerçekte Allah diye isimlendirilen o varlığın bütün alemde yek, bütün olarak bütün yek olarak bir varlık olduğunu idrak edersin. Bu varlığın içinde olman dolayısıyla bunun dışında olmaman dolayısıyla sen de olsun demektir. Eğer bunu gerçekten idrak ettiğinde kendini bu beşeriyet sınırları içerisinde değil öz halinden, gerçek halinden geniş boyutları idrak edersin. Bunu idrak ettiğinde alem sensin zaten. Etmesen de sensin ama <gülüyor> edersen gerçekten sen olursun. Bu neye benzer? Babanın mülkünden haberin yok. Baban alemlerin sahibi. Babanın mülkünden haberin yok. Kendini fakir bir köylü çocuğu zannediyorsun. Üç, yaş, var yaş, sen. Ha, üç dönüm arazimi. sahibi zannediyorsun. ki alemlerin sahibi sensin. işte böylece <gülüyor> kendi kendine bir alem ol. Bu kendi kendine oluşacak yeni bir alem yok ortada. Bu idrakinde değişecek. Yani şu kafa içerisinde olan ne varsa. Yani her birerlerimizde böyle aslında. Dışarıda ne kalkacak, ne gidecek, ne koparılacak, <gülüyor> ne yeniden olacak, ne sonraya kalacak hiçbir şey yok her şey denilen varlık zaten olduğu gibi olmuş. Ve oluşumunu da devam ettiriyor. Biz bunlara bakış açımız dolayısıyla ters bakıyoruz. Yanlış bakıyoruz. İşte bu yanlışlığı ortadan kaldırdın mı, alem senin zaten, sensin. Senden başkası yok ki zaten alemde bir başkası olsun. Hüviyeti Hürriyetin vehimden doğan H'si görüş zamanı iki göz şekline girer, birken iki görünür. İşte şu meseleyi gerçekten anlayabilmek Açabilmek ve de yaşayabilmek çok zormuş Ve de bu meselenin gerçek yönünü açan pek olmamıştır. Bu kitap yazıldığından beri ve o devirde yaşayan büyüklerden beri bu gizli kalmıştır. Bu ifade. Bir kişi açmıştır. Onu da anlamak çok zor. Şimdi hüviyet nedir bir sefer? Onu düşünüyorum. Hani deniyor ya hüviyet, hüviyeti mutlaka hüviyeti mutlaka mutlak benlik ahadiyet makamı ama ve ahadiyet makamı, hüviyet, mutlak benlik daha zuhura çıkmamış hali gerçek benliğin zuhura çıkmamış hali, kendinde olan hali. Adiyet hali. Hüviyetin vehimden doğan H'si. Görüş zamanı iki göz şekline girer. Birken iki görünür. Hani H vardır ya böyle bir yuvarlak ortasından bir de çizgi geçer. Ucu ucu bir parça böyle sarkaraşaya doğru. İşte hürriyetin vehmi e, vehim dolayısıyla bir iki gözükür. Ama bu başka bir yere geldiği zaman tek göz olur. Allah kelimesinin sonuna geldiği zaman tek göz olur. Hürriyet kelimesine geldiği zaman çift olur ve ortadan e, bir işaret geçer. Çizi geçer. Tek iken iki görünür. Şimdi bunu benzetme yoluyla gerçeği ifade etme yoluna biliyor. Yani harfteki benzetmeyle gerçeği anlatmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vehimden doğan H'si. Şimdi hüviyetin başta bir H'si var. Vehim derken Vehmin de H'si var. İşte bu iki H yani, birisinde birisinde H'nin gerçek tek olan varlığı vehimde ise ikilem şekline dönüşmesi özelliğini anlatıyor vehim hükmünde işte bu he görüş zamanı göz şekline girer birken iki görünür şimdi bu alemlerin varlığı aslında yoktur. Var diye gördüğümüz bu alemlerin kendine has bir varlığı yoktur. Bu alemlerin kendine has ismi vardır sadece. Alem diye bir ismi vardır. Bu isim sonradan yaratılmıştır. Alem ismi sonradan yaratılmıştır. Biz zannederiz ki bütün bu alemler sonradan yaratılmıştır. Halbuki alemler hakkın varlığı olarak vardır ve hak bunlara alem ismini vermek suretiyle kendini perdenemiştir. Biz bu isim perdesini kaldırdığımız zaman, yani alemler ismini kaldırdığımız zaman hakkı müşahede ederiz. İşte Hak zat alevindeyken, ahadiyet alevindeyken, murad etti ki kendini seyretsin ve böylece Hakikati Muhammedi ismini verdiği, insanı kamil ismini verdiği, sıfat düzeyi, mertebesi diye ismini verdiği bir hale dönüştü dönüşlü de değil. Yani zuhur değil. Zuhur da denmez. Diledi değil. Ha. İşte kendi varlığına Hakikat-ı Muhammedi ismini taktı. Kendini perdeledi. İkinci bir varlık varmış hükmünü ortaya koydu. Ve böyle zuhura geldi. Hakikat-ı Muhammedi dahi kendinden bir varlık ortaya çıkardı. Buna da esma alemi, isimler alemi denildi. Neticede bir başka alem meynime geldi. Esma alemi o da bir başka isimlendirdi. Kendinden sonraki bir alemi. Ona da efal alemi dedi. O da o şekilde ismini aldı ve efal alemi diye alemler değerlendirmeye gidildi. Bu nasıl oldu? Hak kendi kendine bunları değerlendirdi. Yani kendindeki zuhurlarına değişik isimler vermek suretiyle perdelemiş oldu. Daha doğrusu kendi kendini perdelemiş oldu. Perdelemeyi diledi. Daha doğrusu bir başka Bir güzel ki az şimdi eğer eğer kendini perdelemeyi dilemeseydi, bu alemler meydana gelmezdi. Kendi zatında kalırdı devamlı. Çünkü kendi zatî alemde zatı ile vardır sadece. Ama kendini seyretmeyi diledi, ona bir isim verdi ve o şekilde perde ile, yani kendinden ayırmak sureti ile ancak seyre geçti. Yani tamamen zatî alemde olsa orada seyir diye bir şey söz konusu olmaz. Alemler meydana gelmez. İşte seyretmeyi <gülüyor> diyemesiyle kendinden ayırdı. Zatından ayırdı. Tamam. Bilen... İsim olarak aslında ayrılmadı ama isim olarak ayrıldı. Ayna olabilir. Eğer belirli bir ayrılık olmazsa zaten bunlar meydana gelmez. İşte Cenab-ı Hak evvela kendi zatındayken vehm-i ilahiyle şimdi buraya çok, çok müthiş bir meseledir. Şu vehim ve hayal müthiş bir mesele anlaşılması en güç olan bir şeydir. Cenab-ı Hak evvela Hakikat-ı Muhammediye, İsa-ı Kamil, Sıfat Bölgesi diye bilinen, öğrenilmek istenen, yaşanmak istenen mahalli, mahal yok orada. Yeri, vehim ile meydana getir. Bunu ya. burada vehim derken bizim hayalimizdeki vehim değil. Heh, bizdeki vehim değil. Yani beşeri yönüyle anladığımız vehim değil. İlahi vehim, vehimle meydana getirdi. Bu vehim de kendindeki güçlerle hayal alemini meydana getirdi. Hayal-i kebir yani esra alemini meydana getirdi. Şimdi hak evvela kendinden vehim ile hakikat-ı Muhammedi denen Yaşantıyı meydana getirdi, sıfat bölgesini meydana getirdi. Bu sıfat bölgesi, hakikat Muhammedi dönemde, hani her şey Hazreti Peygamber ruhundan, nurundan meydana gelmiştir demiyor ya işte. O da hayal alemini meydana getirdi. Hayali kebir, yani Esma-ül alemini meydana getirdi. Her şey ondan çıktı ya, sonra geldi yani. Yani, O hayal alemde madde alemin, birimsellik alemini meydana getirdi. İşte neticede hayal alemi koyulaştı. vehim daha hassas, daha ince. Hayal ondan biraz daha kalınca yani daha kabaca anlaşılması kolay. Ondan meydana gelen madde aleminde yani radyasyon aleminden meydana gelen özre atom ve atomdan meydana gelen <gülüyor> madde aleminde madde aleminde zûhra gelen şey de kendini ayrı bir varlık olarak zannetti. bir ihtimali dediğimiz e, şimdiki konfiktörlerin e, meydana çıkış vaziyeti. Yerle olarak gördüğü kasa olarak onu hesaplıyor. İhtimali hesaplar e, ne dediği onun nihayet konfiktöre eee veriyor eline. Şimdi vehim ve hayal hakka isnad edildiğinde nasıl bir ifadedir? Beşeriyete isnat edildiğinde nasıl bir ifade ifadedir? Şimdi vehim kişiliğe, birimselliğe atfedildiği zaman yok olanı var zannetmektir. Şimdi burayı dikkat edelim. Hayalimizde, vehmimizde bir şey tasavvur ederiz. Aslında o şey yoktur ama nefsimiz bize onun var gibi zannettirir. Hayalini gösterir. <gülüyor> vehim hayale döndüğü, hayal döndüğü suretleri şekillerini biz bunu böyledir diye kabul ederiz. Aslında yoktur öyle bir şey. Hani mesela gece çocuklar korkarlar falan evin içinde dolaşmakla kalbuki bir şey yok işte. Ama ondaki hayal ve vehim var diye gösteriyor. Yani olmayanı var olarak gösteriyor. Bunun aksi var olanı da yok gösteriyor. İşte bu vehim ve hayal hükmünün altında yaşadığımız müddetçe buna aklı cüz deniyor. Vehim aklı, vehimin hükmü altında olan aklı, aklı deniyor. Ve de biz bu hayal hükmüyle yaşadığımız müddetçe bu alemde ve kendimizi tanıalımız mümkün değil. Çünkü görüşümüz tamamen ters. Alem diye bir varlığın olmadığını bilemiyoruz. Olmayanı var olarak kabul ediyoruz. Alemdeki gerçek hakkın varlığını da yok olarak kabul ediyoruz. Dehrimiz bize var olanı yok, yok olanı var gösteriyor. Hı, halkı var, hakkı yok, yok gösteriyor. Ben hakkı de. yok, bunun karşılığında da halkı var evet. gösteriyor. İşte biz bu e, düşünce içerisinde yaşadığımız sürece, 50 milyar kere milyar ömrümüz olsa yine bundan dışına çıkıp da bu hayalden kurtulup da gerçek kimliğimizi, hürriyetimizi bulamayız. İbadet ederiz, Kur'an-ı Kerim okuruz, yaparız, yaparız, her türlü şeyler yaparız. Belki ibadet ibadethanemiz kabarır ama biz kulluk şuuru içerisindeysek bizim ibadetimiz olsa ne olur? Beşiriyetimizde kalmış isek eğer, Değer kalmış isek ve yaptığımız ibadetlerin çokluğuna güveniyor isek bu taa ve efsanevi bir yaşantıdır. Bazı şeyler bekleyip de yapılan fiillerdir. Ahirette işte bana cenneti verecekler, şunu verecekler de menfaat karşılığı yapılan işlerdir. Evet, yaptığı işin karşılığını alır ama kendini alamaz. Kendini bulamazlar. Ki bu da en büyük azaptır, en büyük hüsrandır. <gülüyor> kendini bulamama, hakkı ve kendini ne olduğunu idrak edememeden daha büyük bir azap yoktur yani. Gitti. Hı. Hakkın vehmi ise, ilahi vehim ise, olmayanı var, kabul etmektir. Şimdi aradaki nüans farkını anlayalım, birinde yok olanı var zannetmek, şimdi birinde zannetmek, birinde kabul etmek. Ne yapardık mı? Şimdi mühemmiyet var, kesinlikle. Ha şimdi birisinde, bakıyoruz şimdi, bu radyo diyoruz değil mi? Şartlanmamızda biz bu radyo değil de demir parçasıdır diyoruz. Yani radyo hükmünü kaldırıyoruz, buna başka bir isim veriyoruz. Ama gerçekten bu radyo hükmü. İşte vehmimiz ve hayalimiz yok olan bir şeyi var olarak gösteriyor. Tabii ki bunun tam tersi meydana geldiğinde de gerçekte var olan yok hükmüne giriyor. Ve bunu böylece bu hükme getiriyor. Yani yoku var ediyor, varı yok ediyor hayalinde. İlahi vehim ise, ilahi vehim ise olmayan bir şeyi var kabul ediyor. Ha, Onu kabul ediyor, kendi varlığından başka kendi varlığından başka bir varlık olmadığı halde hakikati Muhammedi diye bir varlığın varlığını kabul ediyor. Ya, olmadığı halde varlığını kabul ediyor. Deraktir ne. Bu ben ama Çok güzel. Çok. Yani Hakikati Muhammediye de Allah'ın zatından ayrı bir şey değil. Değil Evet. Olmayan bir şey. diye sıfat bölgesi diye insanı kamil diye bir şey olmadığı halde Vehim dolayısıyla yani Zuhura çıkma dolayısıyla ona bir isim takmak suretiyle var, kabul ediyor. Hakikatte kendi varlığın var. Gati varlığın var var. Ama ben Allah'ım diye tek isimle orada çıkmıyor. Yani ilahi beyim yararlılışın esası oluyor. Hah! Mesele burada işte. Bütün varlığın zuhura çıkmasına tek sebep ilahi vehimdir. Yani olmadığı halde, kendi varlığından başka bir varlık olmadığı halde bu varlığı kabul ediyor. Var gibi kabul ediyor. Lütfen, yani kabul ediyor. İşte var olanı da yok olarak kabul ediyor. Çünkü alemde hakkın varlığından başka bir varlık yok ya. O ne diyor oraya? Esme alemi diyor. Sıfat alemi diyor. Aslında hakkın varlığı ama işte kendini yok olarak kabul ediyor. Diyan o makamları var olarak kabul ediyor ki o makamlar olmadığı halde bunları var olarak kabul ediyor. ben olacaktım ki bir manasında bir söz vardır burada. Bu buna gelmiyor. Sunluğda yani. benlik başka şey de yani, benliğin zuhura çıkması. Yani, yani, hakkı, yani, zuhura çıkması hakkı hak görür. Zuhura e, çıkması Zora çıkması Zora çıkması hakkındaki oluşum. Evet, evet bu. Evet. Bu bu yani. Hakikat-ı diye sıfat bölgesi, saiki hali, tecelli evvel diye bilinen şeyler aslında olmadığı halde bunlar var kabul etmek suretiyle var oluyorlar. Onlarda gerçekten Hakk'ın varlığı var. Fakat onu gizliyor, isimlerini vermek suretiyle var olanı da, yani kendini de yok kabul ediyor. <gülüyor> Buna ne diyorlar? Gizlenme diyorlar. <gülüyor> Aslında ne gizlenen var, <gülüyor> ne açığa çıkan var. <gülüyor> şimdi... Bu olu çünkü kolaylık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu vehim de ve hayal olmasa kul meydana çıkmaz. bu vehim ve hayal olacak ki kul meydana çıksın. Evet. Ama bu ilahi vehim, ilahi hayal. İşte vehimden hayali kebir meydana geliyor. Yani isimler alemi meydana geliyor. İsimler alemi hayali kebir denilen, yani geniş mağarada e, esra alemi, ruhlar alemi, melekler alemi denilen alemde bu madde alemini meydana getiriyor. İşte bu esma ve enfal alemleri hayal alemleridir. Nas'u uykudadır dedi hayaldedir diyor işte. Ölebilirse, ölebilirse, ölemezse, ölemezse ne işte bir kişi buraya geldi, daha baştan da oluyorsun, dünyaya geldi, yaşadı, gerçek olarak kendini bulamadı, Esma aleminden geldi, Esma alemine gitti. Ya dünyaya inmediyemiz. Muzulü tamamlanmadı evet, yani. Evet. Muzulü olmayın, miracı da olmaz. Evet, evet. Yukarıya çıksan i̇şte yok. <gülüyor> yapabileceğimiz, yapmamız gerekli şey dünyaya ayak atmak. Ayak atmak. Dünyaya ayak basmak. Ki orada yükselmek mümkün olsun. Dolayısıyla önce bir farz İşte beşeriyete atfedildiği zaman var olanı yok zannetmek, yok olanı da var zannetmek. Beşeri Beşeriyet, Beşeriyetin Zan, zan etmek. ise kabullenmek, kabul etmektir. İlahi'ni kabul etmesine varlığı mesaf evet. İşte Cenab-ı Hakk'ın gerçekten kulları gerçek kulları var, kabul edilen kullardır. İlahi vehimde varlığı kabul edilen kullar gerçek kullardır. Şimdi ben bu kelimeyi anlatabildim. Kullardır. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi su cümleyi günlüğü anlatabildim mi? <gülüyor> Gerçekten Allah'a kul olunabilmesi için Allah'ın o mahalli var olarak kabul etmesi ile mümkün olur. Yoku var zannetmesi değil. Hakkın zannetmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Kulum ona diyor işte gerçekten kulum. Olmadığı halde seni var olarak kabul ediyor Allah. O da kabul etmemiştir. O Abdullah'tır işte. Diğerleri, diğer isimlerin kulları Diğerleri de hakkın kuludur ama Allah kulu değildir. Rahmanın kuludur, Rahimin kuludur, Rabbin kuludur, diğer isimlerin kuludur. Ondan zaten... Durturun biraz, durdurun biraz rahat <gülüyor> edelim, Açık... Durtur, bitirelim de <gülüyor> öyle durduralım. Siz anlayabildik mi bunu genelde? Kula nispet edildiği zaman... Zanma vehim ve hayal, kula nispet edildiği zaman, beşeriyete aklı düzen nispet edildiği zaman olmayan şeyi var zannetmek. Olanı da yok zannetmek. Yani tamamen tersidir. İlahi vehim ve hayal ise varlığını, olmayan şeyin varlığını kabullenmektir. Kabul etmek. Olmayanı kabul etmektir olanı da ters yönüyle kabullenmemektir. Yani oradaki gerçeği gizlemektir. İşte biz de beşeriyet hükmüyle hayata baktığımız zaman, beşeriyet vehm ve hayaliyle hayatımızı sürdürdüğümüz zaman, gerçek ilahi vehmi, ilahi hali idrak etmemiz mümkün olmaz. Ancak bunun dışına çıktıktan sonradır ki, kendi kimliğini, ilahi hünyetini idrak eder, Allah'ın ne olduğunu idrak eder. Yani Allah kelimesinin ifade ettiği geniş kapsamlı manayı, yani isimden manaya geçiyoruz ki geçen bir şeyde, konuşmalarda. Allah kelimesinin geniş manadaki ifadesini idrak eder, artık orada vehme yer kalmaz. Çünkü vehmin olduğu nokta sıfat bölgesinde başlar. Ava'ya geçildiği zaman ahadiyyeti sırf zati hükmüne geçildiği zaman orada vehim kalmaz. Çünkü vehim alemleri seyretme veya kendini seyretme kendindeki varlıkları kendindeki güçleri ortaya koyma anından sonra başlar. Kendi kendindeyken seyredecek bir mahal yok iken onun neyini kavanoz edecek ki vehim ve hayal girsin içeriye. İşte kendini seyretmeyi dilemesiyle ancak vehim, vehimden meydana gelende, esma ve ehmal alemleri hayal alemleri meydana geliyor. İşte bunun için alemi iki görür. Yani hayal ve vehim ile alemi iki görür hayal ve vehim ortadan kalktıktan sonra alem tek vahdet ancak o zaman meydana gelir fakat he Allah sözüne katıldı mı arada ne yolcu kalır ne yol işte yol ve yolcu kalmadıktan sonra hedef meydana çıktıktan sonra burada hayalin de e, süresi bitmiş olur vehmin de hükmü bitmiş olur Zat kendisiyle kendi olarak kalır. Seyre geçtiği anda hayal alemi meydana gelir. Seyri kapattığı kendine döndüğü anda zat alemi, ahadiyet alemi meydana gelir. İşte böylece varlık cennet olur. Yani gerçek varlık cennet hükmüne girer. İmkan cehennem kesilir. Yani imkan alemi dediği vehimle meydana gelen sonradan yani meydana gelmiş varlıklar mümkünler yani imkan aleminde cehennem kesiliyor işte kişi hayal ve vehim hükmüyle bu imkan aleminde madde aleminde kalırsa beşeriyet hükümleriyle ve tabiatına dönük hayatını sürdürüldüğü müddetçe sicinin içindedir hapistir cehennemdedir yani. benle sen de arada berza haline gelir işte gerçek Benlik ve senlik, yukarıda belirtiyordu yani ben ve sen dediğin şey nedir? İşte bunun gerçeğini anladığın anda, bu senin geniş boyutuna geçmene bir berzahtır, köprüdür, yoldu. Beşeriyetine öyle idrak ettin, cüz-i benliğini, sonra baktın ki bu cüz benliğin aslında geniş benlikmiş, lahi benlikmiş, işte buradan gerçek varlığa geçersin, burası berzah olur diyor önündeki şu perde kalktı mı? Ne mezhebin hükmü kalır, ne dinin. <gülüyor> Hadi gel bakalım. İçeride işte içinde. İşte kişiler yani insanlar beşeri hayal ve vehim içerisinde olduğu müddetçe bunlara bir mezhep lazımdır, bir din lazımdır. Çünkü kendi kendilerini kendi başlarına bulmaları mümkün değil çünkü hayalin ve vehmin içerisinde absü Onun için bunlara bir sistem lazım. En azından kendi başlarına yürüyebilecekleri, e, dünyada en az zararla ömürlerini geçirebilecekleri, kapatabilecekleri bir sistem lazım. İşte din ve mesep, mesep yol, zehir. Ne demek ya yol demek? din de bir yol, bir sistem, o kanunları, sistemleri demek. İşte hayaliyle yaşayan kişilere atfedilen düsturlardır. Din ve mezhepler. Şeriat işte din, mezhepten zaman. İşte mezhep olarak birçok mezheplerin ortaya çıkması insanların hayal ve vehimle yaşamalarının neticesinde ortaya çıkar. Çünkü olmayanı var olarak kabul ediyordu ya, vehim, birinin bir tanesi bir başka şekilde olmayanı var kabul ediyor, diğer bir grup bir tanesinin önderliğinde bir başka şekilde olmayan şeyi var kabul ediyor, diğer bir grup, şimdi hakkın saltağı bir geniş, biri bir yönden tutuyor, biri bir yönden tutuyor, o ona zıp düşüyor, ona ters düşüyor, dolayısıyla gruplaşmalar ve bunun neticesinde de yollar meydana çıkıyor. Ama bunların ana temel altında yatan vehim ve hayal kendilerine vehim ve hayalin çizdiği sınır yok. İşte hayalden ve vehimden kurtulduktan sonra sana din ne yapar, mezhep ne? Hani birbirlikte de yazılıyordu Ha mezhepten de geç. Yoldan da geç. Yolcuların defter başı ol. Diyordu yani ya, orada bir şey diyor. Sözde. <gülüyor> Ama bunun e, şartı da perdenin kalkmasına bağlı. Perdenin kalkması da sendeki hayalin kalkmasına bağlı. Perde dediğimiz şey, bizim gözümüzün üstünde olan şöyle bir perde değil ki, sinema perdesi gibi bir perde değil ki, onu çekelim atalım. Perde, karşıda olan isim perdesi. Hak kendine yok olanı var kabul etti ya, bir başka isim verdi ona, işte biz o ismi onun gerçek hünyeti olarak zannetmemiz neticesinde o perdenin arkasında kalıyoruz o varlık, o isim perdesinin arkasında kalıyor. İşte bu bu perdeyi açtığımız zaman ne yolcu kalır, ne yol kalır. Çünkü kendini ayrı gayrı zanneden kimse için yol ve yolculuk hükmü vardır. Ayrı kabul etmediğin zaman, varlığın tek olduğunu idrak ettiğin zaman yol nerede? Yolcu nerede? Bütün şerat hükümleri Senle benden doğar. Sen ve ben, yani meşeri anlamdaki senlik ve benlik neticesinde bunlar meydana çıkar. Neden? Çünkü her birim, her insan suretinde ortada ol. Çünkü bunlar insanlara olan emirler. Hayvanların bunlarla ilgisi yok. İnsan suretinde olan birimlerin hepsinin ahlakları değişik gönlü olduğu için, Bunları askari müşterekte yani en alt düzeyde belirli bir sınırda tutabilmek için Celaveci koyduğu bir şeriat sınırı var. Hiç olmazsa vehmin hükmü altında kalsanız da bu şartlar içerisinde de beni e, hiç olmazsa şu şey olarak bulabilirsiniz diyor. Zanni olarak yine vehim ve zan olarak bulabilirsiniz diyor. Ne diyor? Ben size hayalinizde tasavvur ettiğiniz şekilde. İşte bu da vehim bir şeysidir. Hadis yönlü ispatıdır yani. Şilerdeki hayali. Ha, birçok zanlar, hayalden doğan birçok zanlar vardır ki bu günahtır diyor. Hem yani de büyük günahtır diyor. Onun için hayalden, zandan, vehimden mutlak surette sıyrılmak, kurtulmak lazım. İşte zan içerisinde yaşayan e, geniş toplumların en az e, şeyle zayiatla bu işi atlatabilmeleri için şeriat muhakkak lazımdır. Ama hastalığın geçtikten sonra iletişimler karşısında ama onu kullanıyor gibi gözüküyor O ayrı O onun da derin izahları, ayrı hükümleri var. Şimdi burada bizi ilgilendiren kısaca burayı geçmek. Bütün şeriat hükümleri senle benden doğar. Sen ortadan kalkmışsan evvela isim perdesini kaldırmışsa sonra kendini de kaldırmışsa ortadan hedef yoksa ortada ok nereye atılır silah nereye batır Çünkü bu hükümler senin canına tenine bağlıdır. Yani ben ruhani bir varlığım, bireysel bir varlığım, yani maddesel bir varlığım diye kendini kabul ettiğinde bu hükümler geçerlidir. Ama gerçek kimliğini anladığında ruhtan ve cesetten ibaret olmayıp senin başka bir varlığın, ilahi bir varlığın olduğunu idrak ettiğinde işte bunlar düşer zaten. Diyor. Hani <gülüyor> gördü yani hani nasuh mensuh ayetlerinden işte demek ki mesela bunu. Biz diyor bir hükmü kaldırırız. Nes ederiz? Yani kaldırırız. Ama onun yerine ya aynı ağırlıkta, onun düzeyini veya ondan daha değerli bir hüküm getiririz. Demesi bunu işaret Hiçbir şey ebedi olarak kalıcı değildir. Bunu böyle bilmek lazım. Yani hiçbir hüküm ölünceye kadar bir birim üzerinde kalıcı değildir. Ancak o birim beşer olarak kendini kabullenmişse o zaman o hükümler ölünceye kadar geçerlidir. Kendini beşer kazan ettiğinde bu hükümlerin hepsi geçerlidir. Ama beşeriyet örtüsünü açmış da kendi müstakil varlık olarak kalmışsa onun üstünde de hiçbir hüküm katiyetle işlemez. Cari olmaz. Hiçbir kayıt onu kaydı altına alamaz. Hakkı kayıtlamak da Arada benle sen kalmayınca kabe nedir, havra nedir, kilise ne, <gülüyor> <gülüyor> kafir nedir, nedir bu? <gülüyor> <gülüyor> Esası ne? Esası imanı da ferman mı? Ender bulur, ender bulur. Yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte alemin tek varlık olduğunu idrak ettikten sonra gerçekten de ne Kabe'yi, ne Kilise'yi, ne Havla'yı birbirinden ayırlandı mümkün değil. Havra'da e, Musevi olarak zuhur etmiştir. Kilise'de İsevi olarak zuhur etmiştir. Cami'de Muhammed'i olarak zuhur etmiştir. Bilmem başka yerde, başka bir surette zuhur etmiştir. Onun zuhurlarına son olmadığı için onu kayıtlamak da mümkün olmaz. İşte geniş boyuta geçildiği zaman ilahi vehmet geçildiği zaman bunları böyle kabul eder insan. Onları Musevi olarak lütfen kabul eder. Şimdi burada da çok ince <gülüyor> Aslında hakkın varlığı olduğunu bilir. Fakat suretteki haline bakarak ha, bunlar Museviymiş der. Olmadığı halde onu kabul eder. şey <gülüyor> Kabul etmek <gülüyor> durumunda. Biz, bu, birimsel yöndeki kişilik hükmünde olan ilahi vehmin yaşanmasıdır, buna dikkat edelim. İlk üst boyutta, ilahi vehimle hak geniş manada yani, bütün alemleri meydana getiriyor. Ama bir de bunu, birimsellik olarak seyrediş hali var ya, yiller alemine dönüşümünde, yiller alemindeki yaşantısını seyretmesi var ya, işte orada da aynı bu hükürlere tabi olarak, bilir ki oradaki Yahudi Yahudi değildir. hakkım varlığıdır. Ama rehmi yönden yok olduğu halde onu yine kabul eder ve Musevi der ona. Ama dışarıdan birisi bakar, bu da tanımıyor onlara Yahudi diyor, Musevi diyor der. Onu bilmiyor, onu kendine göre yorumlar çünkü. Kendi bakışına göre yorumlar. Halbuki o on olduğu hiç ilgilendirmez. Tanıtabildim mi? Burası yani muhteşem bir oyun var. İşte arada olduğumuz zaman bizde sen ve ben hükmüyorum. Arada kaldığımız zaman bu perde olur ileriye geçemeyiz. İşte o zaman bizim için Kabe bir ayrı değerdir. Havra bir ayrı değerdir. Kilise bir ayrı değerdir. Değerdir veya değersizdir. Değersiz de olsa bir değer hükmüydü. Birine çok değer veririz, az değer veririz. Kişilik bizde olduğu da. Hz. Ömer ne diyordu hani? Hacı Önesvet için, ''Ey taş, senin bir taş olduğunu biliyorum ben ama...'' işte Hz. Peygamber, ''Ona hürmet edin diye sana hürmet ediyorum.'' diyor. Kabe'deki taşın herhangi bir başka yerde olan taştan bir farkı var mı? Kırın, parçalayın, analiz edin. Onun da ölçüsü aynı şey. Atom çekirdeği, aynı şey. Tekin de aynı şey. Ama birimsellik gönülden baktığımız zaman oranın kendine has bir kanunları var, bir sistemi var. O geçerlidir, tamam mı? Birimselliği açtıktan sonra eğer bunlara birbirinden ayrılıkları, farklılıkları vardır diye değer vermek, kendini tanımamaktan bir durum. Eğer gerçekten kendini ve âlemi tanıyorsa kişi, arada bir yapamaz. Çünkü küçük parmağını küçük diye hakir göremezsin, büyük parmağını büyük diye de büyük göremezsin. Çünkü parmağın semindir, el semindir, Efendim, yukarıdan girenler iyi, aşağıdan çıkanlar kötü diyemezsin. Çünkü hepsi senin yaşantının birer parçasıdır, cüzdörüdür. Ayak aşağıda kalmakla alçalmış olmaz baş yukarıda olmakla yükselmiş olmak olmaz. Çünkü bunların tamamı sensin. Arabanın bir tekerleği olmazsa gider mi arabanın yükler, sürüklenir. Arabanın egzozu olmazsa ne Birçok ses çıkartır pat diye. Eder, çalışmaz, tıkanır. Onun için küldür, yekündür. Ve orada en değersiz olarak gördüğümüz şey en değerli kadar değerlidir genel olarak bakıldığı zamanlar. İşte böylece Kabe, Havra ve Kilise, Cami gibi isimlerin fiiller aleminde dizilere bu aleme geçmek için verdiği şifreler vardır. O yönden bunlar değerlidir. Eğer biz oradaki şifreyi alabilir de değerlendirebilirsek, değeri onundandır. Yoksa kendi varlığıyla, taşlığıyla değildir değerli. Kabe, kara taş deniyor ya, o kara taşın özelliği nedir? Kara taşın özelliği fani olmak, fena merzebesine ermenin ifadesidir. Yani fena filah hükmüyle belirtilen kendinden yok olma Hakkın örtüsü altında gizlenme. Hakkın örtüsü derken, yani hakkı bir örtü de bizim üstümüzü örtecek değil. Haklık bilgisi içerisinde beşeriyetinden yok olma, gizlenmedir. Yani kendindeki haklık şemsiyesini açtığın zaman, zaten oradaki birimsellik kalkış olur ortada, gizlenmiş olur. İşte Kabe dediğim, Ava hükmünü de anlatır, aynı zamanda. Ava esif uzati, yani o hükmü de anlatır. Kabe'nin özelliği bunu düşün Ademle birlikte cennette dinle diyor. Değil mi? Kabe. İşte Adem yeryüzüne <gülüyor> neyse. <gülüyor> Adem yeryüzüne ayak basınca işte o Kabe ile birlikte inmesi oraya çıkman gereklidir. Senin arkadaşın da buradadır demektir <gülüyor> evet. yani. Kabe. Ne, ne, neydi? Zati. Adem de Zati zaten. E i̇kisi de birlikte. Birisi zahir yönden, birisi batın yönden. Suret edip indiler yani. İşte ikisinin birden çıkması için ikisinin aşağı inmesi lazım. Yani Kabe'nin özelliği buradan geliyor. Taşlığından değil. Kilisede, o <gülüyor> şekilde. Kilisenin özelliği İseviyet makamının göstergesi olduğu için onu belirtmek için ortada. E, havra, Museviyet makamının ifadesi için ortada. Yoksa bunlar birbirinden ayrı şeyler değil, birbirinin devamı, tamamlayıcısı olan şeyler. Ama biz şartlanmamızla baktığımızda onlar Musevidir, bizden değildir. Bunlar Hristiyandır, kafirdir, bizden değildir deyip de kestirip, kestirip attırdığımızda bitti zaten bizim işimiz. Bu işi burada bırakalım olduğu gibi. Hiç başka ne tesbih alıyoruz, ve ne de kitap <gülüyor> <gülüyor> Mukayyet varlık ayın yani göz hakikat mukayyet varlık yani ayın kelimesinin üstüne konan ve vehimden doğan bir noktadır aynın arındı mı gayın ayın olur. Hani ne deniyordu? Bilen ayn, bilinen gayır. İşte bilen de bilinen aslında aynı şeydir. Ama bilen bilir ki o hayal ve rehim ile var kabul ediliyor. Yani gayri olarak var kabul ediliyor. Aslında aynının aynısıdır. hatırlıyor musun? Buradaki vehin çalışmasını. Aslında ayın yani kendini bilen için karşıda ayrı bir varlığın olması söz konusu değil. Kendidir. Ama kendindeki değişik güçlerin meydana çıkması için onu başka bir varlık varmış gibi var gayri olarak kabul etmesidir. Bu da rehim neticesi ortaya işte. Aslında bu biliyor kendisi. Ama ben, sen, ben senim, sen bensin, benim ben senim, sen bensin diye onunla böyle konuştuğu zaman kendindeki e, güçler, değişik haller zuhura gelmez. Zuhura gelmesi için sen diyecek. Yani değişik isimlerle de ona hitap edecek. Değişik isimlerle hitap etmesi işte onun varlığını kabul etmesidir. Yani olmadığı halde kabul etmesi. İşte ayın. Hani eski yazıda bir göz vardır üstte işte, bir de altında çengel vardır. Ayın göz. Göz demek değil mi? Ayın gözden geliyor. Görmedin yani. Ayın göz görür. Neyi görür? Altta üstteki göz müşahede alır. Müşahede sağırsın. Alttaki göz çengel de alemler hükmünü meydana getirir. Yani Göz sahibi, gerçek görüş sahibi bütün alemleri ihata etmiş vaziyettedir. Gözüyle de onu seyretmektedir. Vel asr dediği zaman oradaki ayın işte. <gülüyor> ne oluyor böylece? Kendi varlığını seyretmiş oluyor. İşte ayının üstüne vehimden doğan bir nokta konunca o gayim oluyor. Yani gayrı hüküm olarak kabulleniliyor. Bir fiil değil, hüküm olarak kabulleniliyor. Bu yani Allah'ın aşağı kadar Ayın arındı mı? Aynın arındı mı, gayın ayın olur. Yani gözün arındı <gülüyor> mı, gözünün görmesi tekleşti mi, o zaman gay diye kendi üstünde bir nokta <gülüyor> olarak bildiğin o nokta silinir, aynı olarak kalır. <gülüyor> Yolcunun aşacağı yol, bunca tehlikeleri olan bir yol ama iki adımdan fazla değil ki. Allah <gülüyor> Allah, senin <gülüyor> biz yol var diyoruz yolcu var diyoruz varılacak yer var diyoruz. Evet, ve bu yolda bir sürü tehlikeler var diyoruz. Evet. Ve, bu tehlikeler var diyoruz evet. ve bu işi uzatıp gidiyoruz. Kendimizde işte hayalimizde rehmimizde, zannımızda bu işi zorlaştırıp gidiyoruz. Aslında ne diyor? İki adımdan fazla değil. Yol uzun gibi Allah. Aslında iki adımdan fazla değil. Hani ne diyor da aslında